mmm -hmm.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 belgelendirmişti. Şimdi bu belgelerden sonra kendisi bir soru soruyor. Kult veya kendisi bir açıklamaya yok. Ve kult derim ki sana ey bu kitabı okuyan insan ve cemi'u mâ zikirâ fî hâzî şu sana okuttuğum hadislerin hepsinde anlatılanlar terâhu bi'aynike fî zemânike ve ehli Senin yaşadığın zamanda bunları görüyorsundur sen. Gazali bunları tam 900 sene önce yazmış. Üzerine 9 tane 100 yıl daha koyunca aklı durur insanın. Sen görüyorsun. Fanzur nefsike şimdi kendine baksan. Otur kendine bak. Sunbe inne's selefe salihal ridvanullah aleyhim. Selefi salih Allah onlardan razı. Olsun. Kimdi selefi salih? Sahabeler onların sonrası o onların sonrası bu üçünesi. Ecmâû alâ't-tehdîr min zamânihim ve âlihim. Hepsi o selefi salih kendi zamanlarına karşı aman bu zaman kötü herhalde diye tedbir aldılar. Ve âferû'l-uzlete. Ve emrû bidâlika bihi. Uzlet yapmayı yani kendi evinde oturmayı tercih ettiler. Böyle yapın dediler. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِهِ ve birbirlerine vasiyetleri bu oldu, nasihatleri bu oldu. عَشَرَيْ مُبَشَّرَةً سَعَدْ اِبْنِ اَبِي وَقَّاسِ Aylarca evinden çıkmadı. Zaman çok kötü oldu diye. Ya Rabbi, <gülüyor> 1390 sene öncesinden konuşuyor. Zaman çok kötü diye evinden çıkmış. çıkmamış. İmam Malik'in senelerce, evinden çıkmadığı rivayet ediliyor zaman çok kötü diye buşe <gülüyor> ansa sakın şüphe etmeyesin ki onlar daha iyi biliyorlardı bu işi daha doğrusunu yapıyorlardı buanne zamanem yasır be hayram mim mekan ve onlardan sonra bu zaman bir daha iyi bir zaman olmadı zaten daha kötüye gitti. Bel eşerr ve daha acı, daha kötü bir zamana gidiyoruz. Ve ma an Yusuf ibn Asbat. Yusuf ibn Asbat Hicretin 190. senesinde vefat etmiş. Allah dostlarından birisi. Eee kâle diyor ki semi'tu Sevriye, Sevrî duydum ben. Yakuulu şöyle diyordu. Sevri kimdir? Süfyan İbni Sevri denen küfenin alimlerinden biri. 161 yılında vefat etmiş. Yani tabilerin çocuklarından. Ebu Hanife'nin arkadaşlarından bu. Süfyan İbni Sevri. Yani Ebu Hanife gibi bir isim. Alim. Alim. Hem de böyle Tam ağzını doldurarak alim denecek alimlerden biri. allah Teala şefaatine eren kullarından etsin. Süfyan-ı Sevri işte 161'de vefat etmiş. Ne demek 161'de vefat etmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten 150 sene sonra o da vefat etmiş. 80 yaşında vefat ettiğini kabul edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 30-40 sene sonra doğmuş. Veya 50 sene sonra doğmuş. Neyse yani. iki asırlık bir zaman yok. Bakın ne diyor? Vallahi ellezî la ilâhe illâhu. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor Süfyan-ı Sevri. لَقَدْ حَلَّتِ الْعُزْدَةُ فِي هَذَا zaman Bu zaman uzdet zamanının Helal olduğu zamandır demiş. Bu zaman uzdet zamanıdır. Nasılsa artık. Kultu <gülüyor> gazali diyor ki ben de derim ki şimdi kime cevap veriyor? Süfyan-ı Sevriye. Ve in hellet fi zemani şu ikinci asır olan senin zamanı yani Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci asırı. 200 sene dolmamış henüz. O zamanda böyle bir Uzdet vaktidir dersen, fefi zamanina haza vajbet vafturidat. Şimdi farzdır artık. Sen helaldir diyorsun, biz farzdır deriz. Gazali bunu ne zaman demiş? Beşinci asırda. Yani Sevri ikinci asırda helaldir artık uzdet yapalım demiş. Gazali üç asır sonra geliyor, sen helal diyorsun bize farzdır diyor. Neden? Çünkü gözlüğün cennete ayarlandıysa, hurma ağaçlarını bile cehennem olarak görürsün sen. Gözlüğün yarı dünya, yarı ahirete ayarlandıysa, gece cennet gündüz dünya ayarlandıysa, koca cehennemi görünce biraz bir şeyler anlarsın. Gözlüğün tamamen dünya ayarlıysa cehennem ayağını basınca bile anlamazsın bundan bir şey. Düşünce içine anlarsın. Süfyan-ı Sevri'yi rahmetullahi aleyh, Resulullah ve Allah'tan başka kimsesi olmayan birisi, sabah akşam Rabbi ile meşgul, kim bilir mahallesinde birisi bir gün sabah namazına gitmemiştir biliyor musunuz? Eyvah bu dünyaya lanet yağacak, Üzzete çekilelim düşünmüştür. Peki 2. asırda değil 5. asırda gelseydi gazalini zamanında Süfyan-ı ne derdi acaba? Ya Rab bunlar ne biçim Müslümandır derdi herhalde. Aynı zat 2020 yılındaki Türkiye'ye gelseydi ezanlar okunuyor, meyhaneler açık, faiz diye bir haram yok. Müslüman kızlar istediği yerden istediği evlilik yerini kendileri ayarlıyorlar. Allah sanki ana babaya itaat etmeyin demiş gibi herkes anlıyor. Bu hali süfyan Sevgi görseydi ne derdi? Bence derdi ki yani zannımı söylüyorum. Ya Rabbi ben ne azap ettim beni cehennemde yarattığında. Ben ne ettim ne günahım vardı. Yani cehenneme düştüğünü zannederdi o. Çünkü ondan üç asır sonra gelen Gazali, Ya Rab süfyan Sevri'nin bin katı beter olduk diyor. Faiz helal değil, zina helal değil. Şimdi helal değil güya. Ama helal gibi şimdi. İslam orduları fetihler yapıyor Gazali'nin zamanında. Ama Gazali'ye göre dünya bitti. Peki biz niye etkilenmiyoruz? Göz numaramızdan kaynaklanıyor bu. Yani gözü beş numara camla görecek birisine iki numara verirsen böyle bir karartılar filan görür karşıda sadece. Yüzde yüz Kur'an lezzetiyle yaşayan insan Süfyan-ı Sevri işte. Küçük otları bile cehennem lavı gibi görüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Ondan sonra da bildiği gibi düğün yapıyor, bildiği gibi bakkal açıyor, bildiği gibi seyahat yapıyor, bildiği gibi birango bileti alıyor. O ateşleri bile şey dekor, dekor olarak görür. Mesele gözlük meselesi. Gözüne taktığın gözlük neye ayarlı? Kur'an'a ve sünnete. Sen var ya meleklerden iyi görürsün her şeyi. Gözlüğün neye ayarlı? dünya değerlerine sen hiçbir şey göremezsin. Şeytan bile senin gördüğünü o zaman öyle görmez. Evet. وَعَنْ سُفْيَانَ اَيْضًا Yine süfyandanlar nak ennehu ketebe ilâ abbadil khawwâs rahimahumallahu Kendisi gibi bir e, dostuna e, bir mektup yazmış. Ama بعد, fi inne ki sen öyle bir zamanda yaşıyorsun ki yani tabiinin çocuklarından biri, tebeut tabiinden birisi, öbür tebeut tabiinden birisine bir mektup yazıyor. Kane ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ve aradı yallah um yatabedoun bilahi min an yudriku fi ma belagna. Böyle bir zamanda yaşıyorsun ki kardeşim. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, cinden, şeytandan Allah'a sığınır gibi o zamana yetişmekten Allah'a sığınıyorlardı. Ebu Hureyye radıyallahu anh ne diyor? Çocukların iktidar olacağı güne kavuşturma beni ya diyordu. Bir zamandan korkuyor. Biz kardeşim böyle bir zamanda yaşıyoruz. Onlar Allah'a sığındı bu zamanda yaşamaktan, biz o zamanın içine düştük. Ve umm minel ilmin ma onlar bizim bilmediğimiz şeyleri biliyorlardı ve keyfe bina hine edraknahu edraknahu ala qillati ilmin ve qillati sabrin ve qillati awanin ala el hayr. Biz ise ilmimiz az, sabrımız az, derdimizi anlayacak yardımcı kardeşimiz az ve bu zamana geldi. Hicretin 150 senesini 150. senesini böyle bir zaman görüyor. Vakederin mine dünya ve fesad minennas. Dünya bozuldu diyor şimdi. Dünya bozuldu. İnsanlar fasit oldular diyor. Karıştı insanlar. Fe aleyke bil emril evvel. İlk iş olarak sen şuna dikkat et. İlk işine dikkat et. Ve aleyke bil uzreti ve terk el ve terk Kendi kabuğuna çekil. Tartışma kimseyle ve insanların içine karışma. فَاِنَّ عُمَرَ اِبْنِ خَطَّابِ رَضَيَ اللّٰهُونَ قَالَ Ömer اِبْنِ خَطَّابِ رَضَيَ اللّٰهُونَ Demişti ki فِي الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِّنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ Uzlet yaptığın zaman kötü arkadaşlardan kurtulursun. اللّٰم احسن عَقِبَتَنَا Yani büyük dualar etmemiz lazım. Bu insanlar nasıl gördüler? Kaç numara gözlük kullandılar ya Rabbi. Bu gözlük örneğini unutmuyoruz. Çünkü bunları öğrenip Gazali'den bir yerde konuştuğun zaman abartıyorsun olacak. Elbette adamcağızın gözlüğü yok. Teyzenin kullandığı miyop gözlüğü, 80 numara gözünde o yok. Elbette sen aşırı olacaksın. Elbette süfyan Sevri, senin dediğini albette anlatamayacak. Veya kimse anlamayacak onun dediğini. Ama Allah yalnız da kalsak bizimle. Ne dedi? O zat ne dedi? Ben, Rabbim iki melek. Beraberiz dedi. Demek ki bir hedefimiz olacak. Ben, Rabbim ve iki meleğim. Bu defterimize yazacağız. Ya Rabbi beni Böyle düşüncem güne kavuştur. Ben, sen, iki melek. Beraberiz. Evet. وَفِيْ misli هَذَا Burada bir şiir okuyor. Şiirleri okumayacağım dedim. Çünkü neden? Yani Arapçasında zorlanırsak e, akışı durdururuz diye. Ana manayı veriyor zaten. وَلَقَدْ وَجَدْتُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِعُ يَيْنَهِ Süfyan İbni Uyeyne'den de şöyle bir bilgi geldi bana diyor. Süfyan İbni, Süfyan İbni Saadi Sevri idi. Biraz önce konu Süfyan Essevri deniyor. Bir de Süfyan İbni Uyeyne var. Bu hicretin 198. senesinde vefat etmiş. Yani ondan daha bu tarafa doğru yakın. Bu e, Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan-ı Sevri'den şöyle bir şey naklediyor. Evsini ona bana vasiyet et. Vasiyet et demek nasihat et demek. Fakale o da ona demiş ki bak şimdi bir tebeut tabeyinden alim öbür alime nasıl nasihat ediyor. Hocanın talebesine nasihati gibi. Eklil min ma'rifetin nas. İnsanlarla bağlantını azalt. Kultu yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin hocam. Eleyse kadice fil haberi. Bir şöyle bir haber yok mu? Yani bir peygamberimizden bir bilgi yok mu? Eksiru min ma'rifetin insanlarla İnsanlarla ilişkinizi çoğaltın. Fe inna li kulli Her müminin bir şefaat hakkı olur. Çok dostun olursa çok şefaatçin olur. Zıt bir görüş ileri sürüyor. Hocası ona insanlarla ilişkin azalt diyor. O ise insanlarla ilişkin çok olsun, çok mümin kardeşin olur, çok şefaat hakkı olur senin üzerinde diyor. Kale, o da ona demiş ki, لَا اَحْسِبُكَ رُأَيْتَ قَدْتُ مَا تَكْرَوْا اِلَّا مِمَّنْ تَعْرِفُهُ Sen hoşlanmadığın şeyleri seninle ilişkisi olanlardan mı görüyorsun başkasından mı? Yani başını ağartan insanlar tanıdıkların mı tanımadıkların mı? Elbette tanıdıkların. Kultu ecel thumma Evet doğru söylüyorsun demiş. Sonra da Sevri ölmüş. Faraitu ba'de mautih mi bir bihicajin. Ve onu böyle bir güçlü bir şekilde gördüm rüyasında öldükten sonra Süfyan bin Uyeyne Süfyan Sevri rüyasında görmüş ve kultu ja'a rüyasında ona demiş ki ya baba abdillah yani sevri bana nasihat et sana fakaala akil min ma'arifet ennas ma elinden geldiği kadar insanlarla ilişkini azalt. fe innet takhallus minhum şedidun. çünkü onlardan kurtulmak zor bir şeydir. Bu ne biliyor musunuz? Kabaca Hoca Efendi Süfyan Es-Sevri diriyken yaptığı nasihati öldükten sonra rüyasında yapmaya devam etmiş. Adam ahirete gitmiş hala insanlardan korkuyor. Ama gerekçesi neydi? Sana gelen sıkıntılar dostlarından mı geliyor tanımadıklarından mı geliyor? Başını kim artıyor senin? Çayını içtiğin insanlar. Bugün de hala böyle bu. Ve kâlel-fudayl İbni İyâb Rahimehullahu Teala. Fudayil İbni İhad 187 yılında Mekke'de vefat etmiş. Ve biraz önce bahsettiğimiz Sevri, İbn Uyeyne, İmam Şafii'nin hocası bu. İmam Şafii'nin de hocası. Ve çok enteresan Bununla ilgili hatıralar var. Şu asam var ya hatim asam. Onun gibi bunun da bir hatırası var. Rahmetullahi aleyh. Bu şimdiki ifadelerle serserinin tekiymiş Fudayr ibn-i Ayyat. Değirmenlerden un çalarmış. Sonra bir gün bir değirmenden un çalmak için değirmenin duvarına tırmanıyor. Yüksek bir yere çıkıyor. O arada genç bir kadını görüyor. İşte artık değirmene un mu getiriyor, ne getiriyorsa ya da bir şey öğütmek için getiriyor. Gözü ona takılıyor. Değirmenden vazgeçiyor. Kadını sulanıyor diyelim bugünkü gençlik ifadesiyle. Kendinden geçiyor, duvardan düşüyor. Fena acı çekiyor. Ondan sonra bakıyor biraz sonra da kadın yok. Çünkü kadın çekti gitti. Ya da işini gördü. Ya da bayıldı ayıldı. Sonra e, birisi ona bir ses duyurmuş. Yani manevi bir alemden ses duymuş. değil demişler. Hala mı vakti gelmedi gerçek kimliğine kavuşman için? Bu sesten etkilermiş. Oturmuş, ağlamış. Rabbim tövbe ettim. Beni kabul et demiş. Bugün tasavvufun Tasavvuf inceliklerinin başında Fudail bin İyad vardır. Abdülkadir Ceylani falan bundan çok sonra. Onun Abdülkadir Ceylan'ın hocasının hocaları durumunda bu. İşte İmam Şafii'nin hocası. Yani ondan sonra yetişiyor da İmam Şafii hadis hocalığı yapıyor. Bu da gösteriyor ki bir kadının peşinde dolaşacak düzeyde kötü niyetli bir adam bile bu ümmetin en takvası olabiliyor demek ki. Gösteriyor ki Allah kapıyı kimseye kapatmıyor. Kıyamet günü Fudail bin İyad'ın bu hayatını bilen Müslümanlar. Kur'an kurslarında okumuş, İmam Hatip'de okumuş, vakıflarda özel dersler almış, tefsir derslerine katılmış, hadis derslerine katılmış insanlar. Kıyamet günü cehennemlik olurlarsa ne derler allah Teala? Allah Fuday ile bile bu kadar büyük bir kapı açtı. Bu Fuday ile Eyad'ın asla unutmayınız bu olayını. Hicretin işte 187 yılında vefat etmiş ve ondan sonra zaten Mekke'de yaşıyor. Harami şerifte öyle bir dilim ekmek veriyorlar buna yiyor, içiyor. İbadetiyle meşhur birisi. Kabe'nin dibinde geçirmiş ömrünün. Ondan sonraki bölümünü, büyük bölümünü. Ama tabi Allah o tipleri böyle Kabe'nin dibine Hacer-ül gibi koyuyor. Onu görenler İslamiyet'i yaşamak istemişler hep. Asıl hoca bu adamlar. 10 On dakika onu namaz kılarken seyredenler, gözyaşlarıyla evlerine gidip gusül alıp ondan sonra bir daha namazı bırakmıyorlar. Bunun Kur'an okuyuşunu görenler Kur'an'a aşık oluyor teganniydi, dekordu. Öyle allı pullu kıyafetlerle Kur'an-ı aşırı okumak yok bunlarda. Bunlar Allah'la beraberler. O ilk neslin özelliği bu zaten. Sonraki nesle muhteşem örnekler oluşturmuşlar. Yalvarmamışlar insanlara namaz kılın diye ama onları gören namaz kılmış hep. Evet. Fudayl bin Eyad şefaatine nail olmamız için bu şekilde zikrettik. <gülüyor> Diyor ki Haza zamanun. Öyle bir zamandayız ki 187'de vefat etmiş. Öyle bir zamandayız ki ihfaz Dilini kuruyacaksın. Ah, fi Dilini koruyacaksın. Ve ahf fi mekaneke. Gizli bir yerde yaşayacaksın. İnsanlar seni gelip bulmayacaklar. Ve aliç kalbeke. Kalbini hep iyi tutmaya çalışacaksın. Ve ma ta'rif ve ma Bildiğini yap bilmediğinden uzaktır. Demiş Allah ona rahmet eylesin. Ve kâle sevri, sevri biraz Süfyanussevri demiştik. Rahmuhullahu Teala, o da bir gün demiş ki Hâzâ zemânu sükûti, bu susma zamanıdır. Ve lüzûmil buyûti, evde oturma zamanıdır. Ve rıdâ bil kûti en entemûti, ölünceye kadar Azığınla idare etme zamanıdır. Öyle ya, adamlar dünyanın en kötü zamanına geldiklerini düşünüyorlar. Neden? Ey Gazali okuyan insanlar neden biliyor musunuz? Bu sırrı size vereyim şimdi. Çünkü onlar Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne peygamberi olarak görüyorlardı? Ahir zaman peygamberi olarak görüyorlardı. Biz de görüyoruz tabi. Şöyle bir mantık vardı kafalarında. Allah kıyamet için son peygamberini gönderdiğine göre, e bu akşama kadar da kıyamet olmadığına göre bu akşam olur herhalde. Teccal çıkar, kıyamette kopar diye düşünüyorlardı. Kıyameti asırlar ötesinde hiç görmediler. Burunlarının dibinde gördüler kıyameti ya. Dolayısıyla yarın öleceksin diye uyarılan birisi bugün pastanede gidip pasta yer mi? Onlar Allah'ın kıyamet yakındır. Kıyamet yaklaştı buyurduğu ayeti dinlediklerinde yani 10-15 asır kalmıştır herhalde filan demediler. Madem Allah yakındır dedi burnumun dibinde bu kıyamet diye düşündüler böylece kabri, cenneti cehennemi, mahşeri mizanı uzakta bir hissiyat gibi değil önlerinde duruyor, defterlerini okuyor Allah onların melekler amellerini tanıtıyor diye hesap ettiler onları takvaya sürükleyen buydu bunun tam aksi Şimdiki bizim hayatımızdır. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yaşıyoruz. Dünyevileşme. Bizim hastalığımız uhrevileşme onların mutluluğu oldu. Onlar ahiretle kavruldular. Biz dünya ile kavruluyoruz. Onun için onlara Allah buyurdu ki deyince tir tir titrediler. Ne buyurdun Ya Rabbi dediler? Biz duyunca bu cümleyi ama diye tereddütler gösterdik. Allah hepsinden razı olsun. Tam Allah'ın istediği gibi kullar oldular. Buna rağmen şımarmadılar. Yani biz çok iyi Müslümanlarız diye şımarma ihtiyacı hissetmediler. Korkuları hep arttı. Çünkü insan Allah'ı gerçekten tam bildikçe heyecanı artar, imanı artar bilgisi azaldıkça cesareti artar. Evet. Ve an Davudet ve an Davudet Ta'i rahimallahu teala Davudet Ta'i de 165 yılında vefat etmiş e, Hasan Basri'den etkilenmiş birisidir. Yani 165 olduğuna göre tabi'in neslinin çocuk, çocuklarından bu. Tabiinin çocuklarından Hasan Basri gibi zahid, müttaki, ibadete kendini vermiş. Kıyamet günü şefaati umulur insanlardan. O da demiş ki, Sum ani dünya, dünyayı oruç kabul et, ve ceal fıtrake el-âhirete, ahirette iftar edeceksin sahih. Ve ferra minennâsi firâreke minel-esed. Arslandan kaçar gibi de insanlardan kaç." diye nasihat etmiş. Anebi Ubeydin. An Abi Ubeydin o da okunabilir. Ennehu kale demiş ki "Ma ra'eitu hakimen qattu illa qala fi aqib kelami." Ben hangi akıllı insanla görüştüysem hep bana dediler ki sonunda ehbeğraf Allah Sen insanların bilmediği birisi olmak istiyorsan Allah'a yakınsın demektir Yani sen bir insanlara senin hakkında ne düşünüyor bunu önemsemez birisi isen fotoğraf çektirme derdin yoksa, adın bilinsin istemiyorsan Allah'a yakınsın demektir. Evet. Bu Ebu e, Abid veya Ubeyd Abiddâi Kasım İbni Selam denen bir zat bu. Bu da İmam Şafii'nin talebelerinden 223 yılında vefat etmiş. Tefsir, hadis, da Meşhur birisi. Mekkeli bu da. İmam Şafii'den okumuş. Dünyayı ömrü sene mesela? 80. 80 sene oruç tuttu sayıyor kendini. Ahirette iftar edecek ama. Tabi buradaki oruç, yani Ramazan orucu gibi oruç değil. Konuşma zevkini ertele demek. Lakırdı muhabbeti ahirete ertele. Ya 5 dakika oturalım, ahirette otururuz. Gibi düşünmüş. Ve bu konuda sayılamayacak kadar bilgi var. Yani bu kitap bu kapasiteyi kaldırmaz. Yani. Çok örnek vermeyeceğim. Bu kitapın müfradan vasmeyine biz bu konuda özel bir kitap yazdık. Gazale diyor. Adını da şöyle verdim. Kitab al-Ahlaq al-Ebrar ve Necat min al kitabın adını yazalım. Kitabu Ahlaq al-Ebrar ve Necat min al-Eşrar. İyilerin ahlakı ve şerlilerden kurtulma kitabı. Böyle bir isim vermiş. Kimle nasıl oturulur kalkılır bu konuyu işlemiş demek ki kitabında. Fe aleyhi bu kitabımı incele. Tarallu acabe'l ucaab. Hayretler içinde kalacaksın. Bu kitabımı incele. Ve alâkü tekfîhi işâretun. Akıllıya işaret yeter. Yani ben sana bunları söyledim. Akıllıysan anlarsın sen. Vallahu ve le yut tavfîk ve'l hidâyeti Allah hidayetin ve başarının sahibidir, lütfederse lütfettiğine verir. Ne konuşuyoruz, ne anlatıyor gazali? Rahmetullahi aleyh, insanlarla e, oturup kalkmanın sakıncalarından söz ediyor. Buna e, dikkat etmezsen eğer, insanlar seni ibadetten alıkoyarlar demişti. Ee, ikinci mas, ama kxlte ikinci olan insanlardan uzak kalmayı tavsiye etmemizin ikinci nedeni. Birinci nedeni neydi? İbadetine alıkoyarlar senin. Cüzünü bitiremezsin tesbihini bitiremezsin. Okuyacağın kitabını okuyamazsın. Dinleyeceğin tefsir dersini dinletmezler sana. Bir bağını çıkarırlar. İkinci neden. اَنَّ الْنَاسَ يُفْسِدُونَ عَلَيْكَ مَا Allah seni korumasın. Yapmış olduğun eski ibadetlerini bile elinden çıkartırlar seni. Hani ibadet yaptırmazlar bundan korktuyordu. ilerleyemezsin. Bırak onu. Eskisini de kaybettirirler sana insanlar. Bir sebebi مَا bu min kıbrihim min ve çünkü onlar sana riyaya sebep olurlar dekorlu iş yapmaya seni teşvik ederler pop pop seni sen de onların akıntısına gidersin ve elindeki ibadette gider. Onun için uzak durmanın ikinci sebebi bu. Ve laqad sadaka Yahya ibn Muazin er-Razi rahimehullah. Yahya ibn Muaz razi bu tarikat büyüklerinden biri 258 yıl önce vefat etmiş. Tarikatın önder isimlerinden biri, Allah dostlarından vaizlik yapan birisi. Kal demiş ki ru'yetun nasi bisatur riya. İnsanların bakışı Riyanın halısıdır. Yani halı ne? Üstüne oturulan şey. İnsanların ne bakıp ne dediğine dikkat edersen seni riyakazığına oturturlar. İlgileniyorsun. Aa o ne dedi? Vah bu ne dedi diyorsun. Böyle derken onlara göre iş yapmaya başlıyorsun bu sefer. Bunun adı da riya zaten. Ve hâulâiz zuhâd. Şu zahid kullar kadı khafû alâ enfusihim min hâzâ'l me'nâ hatta terku'l mulâkâte ve't tazâvur insanlar sırf bu zahit büyük adamlar sevriler işte bu anlam insanlara süslenmek insanlara görüntü vermekten korktukları için oturup ziyaretleşmeyi bile bıraktılar şimdi örnekler verecek velekadü zükirân zükirâ Anlatılır ki anne herim hep ne hayyanın, herim hep ne hayyan tabiin zamanından birisi. Kaleli Uwaysin il Karni, şu Uwaysel Karani dediğimiz zata demiş ki Rhammahu Allah ya Uways, Uways, cıl ne biz ziyareti wellika. Cümleye çok dikkat ediyoruz. Bize ziyaret hiç gelmiyorsun. Bize ziyarete gelsene. Diyor kim herim hep hayyan. Rahmetullah Ali. el karniye diyor. Fekale Uveys Uveys de cevap vermiş Kade vesaltuke bimâ huve enfe'u leke minhuma. Ben ziyaretleşmekten ve seninle oturup kalkmaktan daha iyi birisini yaptım senin için. O ne diyor? Büyük bir Allah dostusun. Gelsene bizimle otur diyor. Ben daha iyisini yaptım diyor. وَهُوَ الْدُعَاءُ عَلٰى ظَهْرِ الْغَيْبِ Senin arkandan sen duymadan ben dua ettim senin için. Yeter sana diyor. Neden? ve الزِّيَارَةَ وَالْلِّكَاءَ يَعْلِضُ ف۪يهِ مَا تَزَيّنُ وَالْرِّيَا Çünkü biz ziyaret için bir araya gelsek, sen bana dekorlu konuşacaksın, ben sana dekorlu konuşacağım, sevap elde etmeyeceğiz. Ben seni görmediğim halde arkandan dua ettim, Böylece ikimiz de kazandık. Vakileli Süleyman el Khawas, bu da Süleyman el -havas denen zat e, hakkında Kadime me İbrahim ibn Adam ifla İbrahim ibn Adam Abbasiz Sarayının çocuklarından birisi iken, tıpkı Fudayl ibni Ayat gibi bu da o işten istiğfar edip Allah'a vermiş kendisini. Zühdün e, örneklerinden biri olarak anlatılır. Bir Allah dostu bizzat. E, bu Süleyman-ı Havasa denmiş ki, o da bir takva bizzat. zat. E, İbrahim ibn Edhem işte İstanbul'a geldi mesela. Gel, gel İstanbul'a geldi. Fakale bakın ne diyor şimdi. Bakın ne diyor ama. Fakale le en elka şeytanen mâriden çirkin bir şeytan görmeyi bu ileyye min liqâ' İbrahim ibn Edhem'le karşılaşmayı tercih ederim diyor. İsyankar bir çirkin şeytan görmek isterim de İbrahim ibn Edhem'i görmek istemem diyor. Herkes bir İbrahim Edhem'in kim kim olduğunu ama ne demek istiyor? Fe <gülüyor> stenkerû Herkes tepki göstermiş. Sen bir Allah dostuna nasıl böyle bir ifade yani İbrahim ibn Edhem şeytanı karşılaştırıyor. Şeytanı tercih ederim diyor. Fakale demiş ki inni akhafu iza laqituhu en atazayyana lehu. Ben İbrahim'le Adem'le karşılaşınca ona şirin görünmek, tatlı konuşmak isteyeceğim muhakkak. O iza laqitu şeytanen emtenu minhu ama bir şeytanla karşılaşsam ona lanet edip kaçarım. Tabi anlaşılması zor bir soru. Niye sen İbrahim ve Edem'le şeytanı karşılaştırıyorsun? Çünkü İbrahim ve Edem büyük adam. Onun önünde ayak ayak üstüne atmayacak. Saygı gösterecek. Aslında İbrahim abi diyeceği halde Efendi Hazretleri diyecek. içinden geçmediği halde. Kendisini tanıyor. Riyakarlık bu. Halbuki şeytanı görse bir yerde yüzüne tükürüp lanet edip kaçacak ondan. Onun için bu tuzağa düşmemek pahasına bu sözü söylemiş. Bizim aklımız tabi zor basıyor bu işlerde. وَلَكَدْ لَقِيَ الشَّيْخِ الْاِمَامِ أَبُو بَكِرِ Ebu Bekir'l-Varrak Ebu Bekir'l-Varrak Gazali'nin şeyhi بَعْضَ الْعَارِف۪ينَ Bazı Allah dostu arif, arifun, arifin, arifler ifadesi bizim Allah dostu dediğimiz kimlik. Fe tedekara meliyan biraz oturup muhabbet ettiler. Summe da'a fi akhir hadisi sonra da yani iki tane Allah dostu bir araya gelmişler, muhabbet etmişler. Allah sana selamet versin. Allah sana selamet versin deyip dualaşmışlar, ayrılmışlar. Fa kale şeyhi el-imamu lil Benim hocam o Allah dostuna dedi ki Ma <mâ> adunni jalastu meclisen ene lehu erca min meclisi haza. Şöyle mübarek bu kadar güzel mübarek bir mecliste oturduğumu hatırlamıyorum. İki Allah dostu oturmuşlar ya kalkarken ne diyor bu kadar mübarek bir yerde oturmadık. Fa kaleu <lehu> alarif Allah dostu dedi ki lakinni ama ben ma jalastu meclisen ene lehu min meclisi haza. Bense bu meclisim kadar korktuğum bir meclis hatırlamıyorum. Ne konuşmuş bunlar alanı? Nasılsınız efendi hazretleri? Elhamdülillah siz nasılsınız? Rabbim şükür ne yapıyorsun? Talebeleri okutuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de okutuyorum. Sihatin nasıl? de senalar olsun. Sizin nasıl? Ben de hamd ederim. İşte şu yaştayız. Yani iki Allah dostu ne konuşacaklar? Sigara mı içecekler? Biri ayrılırken diyor elhamdülillah ne mübarek bir meclis oldu bu diyor. Öbürü de diyor ki bu kadar ürktüğüm bir meclis olmadı benim diyor. Niçin? Eleste te'amidu ilâ ehseni hadîsike ve ulûmike fetuheddituni biha Ve tuzhiraha beyne yedey. Sen burada otururken biz bildiğin en iyi cümleleri, en nazik cümleleri en yüksek ilimleri seçerek konuşmaya çalışmadın mı? Evet. Ve ene kezalik. Ben de öyle yaptım. Sana karşı en iyi cümleleri seçtim hep. Fakat vaka'a o. İşte riya bu değil mi? Bak riya'ya düştük. E riya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şey. Tabii olmadık burada yani biz. Fakat Şeyh'i eli memeliyen benim Şeyhim ağlamaya başladı. sunme Guşiyi aleyhi ve orada bayıldı. Biz ne yaptık burada diye. Zannedersin adamlar sigara içtiler. Zannedersin insanlar oturup gıybet ettiler. Haşa ne işleri var gıybetle. Nedir bu sorun? Gözlük sorunu, gözlük sorunu. Biz gıybet etsek bile harika bir toplantıydı deriz. Bunlar ayet hadis okudular birbirlerine, eyvah yandık diyorlar. Gözlük meselesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifleriyle hayata bakıyor, Kur'an'la hayata bakıyor, dolayısıyla böyle görüyor hayatı. E Rabbine kavuşunca da mutlu olacak tabi ayetleri okumuyoruz dedik. Fe da halu ehli'z-zuhd ve riyazeti fi mulaqatihim. İşte zühd ehli ve oturup kendilerini takva yolunda eğitmeye çalışan riyaza insanın nefis terbiyesi yapması demek. Bunlarla uğraşanların hali böyleydi. Fe keyfe halu ehli'r-ragbeti ve batalati? Tembellerin ve işsizlerin hali ne, nasıldır acaba? Bel hâlu ehl-i ve vel cehaleti. Hatta cahilleri de bir de buna ilave edersen, kötüleri de buna ilave edersen, ne farklı şeyler görürsün. Rabbim şeriatını anlayarak, bu insanların derinliklerini yakalayarak, dinimizi yaşamak şerefiyle bizi de şereflendirsin. O sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin